o kadar tembih la ardi alim müminler suresinin kalan ayet kelimelerini bugünkü dersimizde mal ve tefsir olarak çalışmaya gayret sarf edeceğiz Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Tefsir ve mal edecek olduğumuz ayeti kerimeleri sizlere okumak istiyorum. 15. ayet-i kerimeden itibaren Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إله تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى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 meta Evet değerli müminler buraya kadar tefsir edebiliriz sanıyorum. Evet geçen dersimizde Musa'nın Firavuna gönderildiğini ifade etmişirdik. 15. ayet-i kerimeden itibaren yüce Rabbimiz Şöyle buyuruyor: Hel etake, Musa ya Muhammed. Musa'nın kıssası, haberi, Musa'nın başına gelenler, onun başından geçenler sana haber olarak ulaştı mı? Çünkü nesilden nesile bu haberler ulaştırılıyordu. Peygamberimize Allahü Teala bu soruyu tevcih ederek Onun dikkatini bu vakaya Musa aleyhisselamın vakasına çekiyor. Allahü Teala'nın sormuş olduğu sorular haşa cehaleten sorular değildir. Yani cevap istediği için sormaz Allah. Çünkü Allah cevabını da bilir. Kişinin ne şekilde konuşacağını, ne şekilde cevap vereceğini de bilir. Ancak bu soru yönetilmesi Allah tarafından ancak nasıl olur? Dikkat çekmek için olur. Meseleye dikkat çekmek, zihinleri orada hazır bulundurmak için olur. O yüzden Peygamberimize soruyor, Ey, Pey Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? İz nâdâhu rabbuhu bil vadil mukaddesi tuvâ Dua denen vadi de Rabbi ona nidada bulunmuştu. Rabbi ona çağrıda bulunmuştu. Bu haber sana geldi mi? İzheb İlâ fir'aûne innehu tağâ Dua vadisinde Rabbi Musa'ya şöyle seslenmişti. Ey Musa! Firavun'a git, Firavun'a git. O azgınlaştı. O haddi açtı, O tuğyana düştü. aşırılığa düştü. Kendini unuttu. Kul olduğunu unuttu. Rablik taslamaya başladı. Kendisinin ilah olduğunu düşünmeye başladı. Git ona bunun yanlış olduğunu söyle ey Musa. Faqul hel ila en tezka. Firavun de ki: "Ya Musa, hiç akletmez misin? Hiç rucu etmez misin?" Hiç bu yanlışından dönmez misin? Dünyalar kadar günah yüklendin, aşırılığa düştün, isyana düştün, küfre düştün. Kendinin ilah olduğunu iddia edecek kadar aşırılığa gittin. Bu kadar günahı sırtlandın, üstlendin. Ey Firavun! Bu günahlarından temizlenmek ister misin? Ey Firavun tövbe edersen ilahlık taslamana rağmen ene rabbukumul a'la insanlara ben sizin en büyük Rabbinizim demene rağmen Allah seni affedecek. Allah seni günahlarından arındıracak, temizleyecek. Tövbe etmek istemez misin? Arınmak istemez misin? Bak sen de biliyorsun ki ilah falan değilsin. Zayıfsın Güçsüzsün Sen ilah olamazsın Bu kainatı Sen yaratmadın Bunu sen çok iyi biliyorsun Bu insanları Bu mevcudatı Bu mahlukatı Bu hayvanatı Nebatatı Bu varlık alemini Sen yaratmadın Sen bunu çok iyi biliyorsun Ama inadından dolayı isyanından dolayı Kibirinden dolayı sen ilahlık taslıyorsun, bunun yalan olduğunu sen de biliyorsun. Allah'tan sana özel mesaj var. Beni sana Allah özellikle gönderdi. Allah kolay kolay bir kuluna hitap etmez. Allah kuluna hitap etti. Allah kolay kolay bir elçiyi bir kula özellikle göndermez ümmete gönderir, insanlık alemine gönderir, ins ve cin alemine gönderir, genel itibariyle. Ama burada özellikle Firavun'a git ya Musa, diyor. Bak, Allahu Teala senin hayrını istiyor. Senin tevbeni istiyor. Senin Allah'a dönmeni istiyor. Bilerek yapmış olduğun bu cehaletten bilerek yapmış olduğun bu inattan vazgeçmen için sana fırsat veriyor ve sana bir peygamber görevlendiriyor. Her türlü tehlikeye rağmen, beni öldürme tehlikeler rağmen, ya Firavun sana geldim, her türlü tehlikeyi göze aldım, sana geldim, Allah'ın bu haberini, bu davetini sana ulaştırmak istiyorum, diyor Musa firavuna akletmez misin firavun tövbe etmez misin firavun arınmak istemez misin firavun diyor ve ehdiyake ila rabbike fetekşe seni Rabbinin yoluna ileteyim Rabbinin yolunu sana göstereyim sana rehber olayım. Sana delil olayım. Sana yol gösterici olayım. Gel Rabbine yönel. Bunu istemez misin? Bunu istemez misin ya Firavun? Çok alçak gönüllü, mütevazı bir Eda, Firavun gibi kibirli bir diktatörün Hatırını kırmadan Ona uygun Onun şahsiyetini Zedelemeden Onurunu kırmadan Ona uygun Güzel bir uslupla firav, Firavunu davet ediyor Musa Ve allah Teala da bu uslubu Musa Aleyhisselam'a öğretiyor Firavuna git böyle söyle diyor Uslub olarak Güzel bir üslup kullan, alttan al. Güzel bir üslup kullan, onurunu kırmadan. Güzel yaklaş Firavun'a. Şu Rabbimizin merhametine bak. İstemiş olsa Firavun'u ve bütün ordusunu birden yok eder. Ama rahmetinden dolayı, merhametinden dolayı ona bir peygamber gönderiyor ve peygamberinin tebliğ ederken Kullanacak olduğu o güzel üslubu da yine kendisi seçiyor ve peygamberine öğretiyor. Bu şekilde söyle diyor. Altına. Güzel bir ifade kullan. Kırıcı olma. Burada değerli müminler, peygamberlerin hidayet verici değil, hidayet yolunu gösteren rehberler olduğunu görüyoruz. Hidayet, Allah'tandır. Hangi hoca derse ki ben insanlara hidayet veriyorum büyük şirkete şirke düşmüş olur? Hidayet veren Allah. Kalplerde hidayet ışığının yanmasını sağlayan Allah. Hidayet doğru yolda olmak, Allah'ın yolunda olmak. Bu sadece ve sadece Allah'ın nasiplendirmesiyle, muvaffak etmesiyle, takdir etmesiyle gerçekleşebilecek olan bir şey. Kimsenin elinde değil. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi, böyle bir gücü yok. O yüzden hidayet Allah'ın elindedir. Peygamberler ve onların varisi olan ilim ehli, salih insanlar... Asla hidayet veremezler ama hidayet yolunun nereden geçtiğini gösterirler. Allah'ın yolunu tanıtırlar. Bu konuda bir vesile olurlar. Hiçbir zaman Allah'a götüren yolda bize rehberlik eden peygamberleri, alimleri, İlah yerine koymayacağız. Hidayet vericiler yerine koymayacağız. Ya nasıl diyeceğiz? Peygamberler de, alimler de, salihler de bizi Allah'a davet eden insanlardır. Allah'ın yolunu kullara gösteren insanlardır. Kur'an'ı insanlara tanıtan insanlardır rehberlerdir bu şekilde bileceğiz daha da ileri gitmeyeceğiz Musa o büyük ayeti o büyük mucizeyi Firavun'a gösterdi neden? Ya inanmaz belki çünkü Musa gelmiş diyor ki Rab Allah tarafından görevlendirildim seni uyarmak istiyorum falan yerden geldim ey Musa tövbe et diyor e nereden bilecek Firavun, Musa'nın peygamber olduğunu? O zaman mucizeler devreye giriyor. Ve ona büyük mucize, mucizeler gösteriyor. Harikulade ade dediğimiz, normalde insanların yapamayacağı, insanların gücünün yetmeyeceği, insanlar arasında olması mümkün olmayan, görülmemiş olan bir takım harikulade olaylar gösteriyor. Biz bunlara mucizeler diyoruz. Mucizeler Ve o mucizesini ona gösteriyor Neydi o mucize Musa'nın mucizesi Musa'nın mucizesi asasının büyük bir yılana dönüşüp Firavunun sihirbazlarının Yılan gibi görünen iplerini yutması Ve abras alacalı hastalığı olan bir eli şöyle yakasının altına koyduktan sonra Çıkarttığı zaman bembeyaz, nurlu, parlak bir el haline gelmesi ve şifa bulması Bunlar Musa'nın Firavun'a gösterdiği mucizelerdir Buna rağmen fekezzebe ve asa Musa buna rağmen yalanladı Hediyeli, bu mucizeleri kabul etmedi Musa'nın davetini kabul etmedi Firavun <gülüyor> kızdı ayağa kalktı ve oturduğu yerden kalktı gitti koşmaya başladı neden çok aşırı derecede sinirlendi bu nasıl olur benim sarayımda bir insan gelmiş, peygamber olduğunu iddia ediyor. Ben bu insanlara kendimin ilah olduğunu yutturdum. Bu gelmiş, bunu ters düzetmek istiyor. Benim yalancı olduğumu iddia ediyor. Benim ilah olmadığımı iddia ediyor. Bu nasıl olur? Diye korkuya kapılıyor. Sinirleniyor, asalı bozuluyor. Kalkıyor ve adeta koşturarak gidiyor ve vezirlerine, komutanlarına bağırıyor, çağırıyor, gelin buraya diye. Ve Fe hasharafenada hepsini topluyor vezirlerini, askerlerini. Ve onlara nidada bulunuyor, onlara bir nutuk atıyor, onlara bir e, konuşma yapıyor. Ve qaala ena rabbukumule ey insanlar, ey halkım. Ey vezirlerim, ey komutanlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim ya? Bu ne diyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak Musa diyor ki öyle değilmiş. Bu şekilde onlara bir soru yöneltiyor. Onlar da diyorlar ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Karşı çıkmıyorlar çünkü neden? Korkuyorlar. Kim derse ki Firavun Rab değil, ilah değil, boynu vuruyor. Bunu yaparken de Rabbini inkar edenin cezası ölümdür diyor. Öldürüyor. Böyle bir azılı kişi olmuş Firavun. İşte bu şekilde yola gelmeyince Allahu Teala onu cezalandırıyor fa akhadahu Allahu nakala al İşte Allah onu öyle bir helak ediyor ki onu hem dünyada azabın şiddetlisine çarptırıyor hem de ahirette ahirette azabın en şiddetlisine çarptırıyor. Gelmiş geçmiş bütün günahlarını affedecekti ama inadında devam ettiği için gelmiş geçmiş bütün günahlarından onu hesaba çekerek hem dünyada onu Kızıl Deniz'de boğmak suretiyle mülkünü telef etmek, yıkmak suretiyle ordularını sularda boğmak suretiyle onu helak ediyor. Ahirette de azabın en büyüğüne çarptırılacak. İnne fi zalika İşte bu kıssada ya Muhammed Düşünürsen çok büyük ibretler var. Limeyyakşâ <gülüyor> Allah'tan korkanlar için Musa ile Firavun arasında vuku bulan bu kıssada çok büyük ibretler var. Düşünenler için, ibret alanlar için. Tabii ki bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de birden fazla surede dile getirilmiştir merak eden kardeşlerimiz o surelerin tefsirlerine baksınlar. Nazia suresinde konuya temas ediyor sadece. Küçük bir temas. Ama başka surelerde daha geniş bir şekilde hem Musa'nın mucizeleri, Firavun ve Musa arasında geçen o tartışmaların daha geniş anlatımı oradaki mucizeler ve firavun'un oradaki sihirbazlar o mucizeleri görünce teslim oluşları karşısında firavun'un "Ben size izin vermeden mi inandınız Musa'nın Rabbine?" diyerek "Sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim." diye tehdit edişi, edişi vesaire diğer surelerimizde geçiyor. Onlara bakarsınız inşallah. En entum eşeddü halqan es-semaa banaha Ey insanlar. Şimdi Allahu Teala insanlara yöneldi. Ey insanlar. Ey ilahlık taslayan insanlar. Ey kainatı biz ben yarattım. İnsanları ben yarattım. Onları ben efendim dünyaya getiriyorum. Ben öldürüyorum diyen ve bu şekilde ilahlık taslayan insanlar. E entum esed halkan. Sizin var edişiniz, edişiniz, yaratılışınız mı daha büyüktür? Yoksa şu göklerin yaratılışı mı? Göklerin yaratılışı mı daha büyüktür? Yoksa sizin yaratılışınız mı? allah Teala akıl sahiplerine bu nidada bulunuyor. Yani göklerin yaratılışı daha büyük bir şeydir. Ona bakın ve yaradanınızın ne kadar büyük azamet sahibi bir ilah olduğunu anlayın. E entüm eşeddu halkan emissemâ banaha Rabbin onu bina eyledi, tesis eyledi. O semayı... O uzay boşluğunu o yıldızlarıyla birlikte, gezegenleriyle birlikte bina eden, tesis eden ve bu zor işi yapan senin Rabbindir ey insan, düşün. Yıldızları, gezegenleri direksiz bir şekilde havada tutan, hepsine dönmeleri için bir yol çizen bir yörünge çizen Hepsini Dönmeleri gereken yörüngeden Asla kıl payı dahi olsa Saptırmayan Ayarını veren Ayarını kontrol eden Ayarını bozdurmayan Allah'tır Öyleyse Onun azametini bilin Öyleyse onu hakkıyla anın Öyleyse siz Bundan acizseniz Boşu boşuna ilahlık taslamayın Rabbinizin büyüklüğü karşısında secde edin, ona boyun bükün, onun azametini anlayın, ey insanlar. Allahü Teala akıllarımıza bu şekilde hitap ediyor. Rafa semkahe, fesawha. İşte gökyüzünün, gökyüzünü mükemmel bir şekilde güzel bir şekilde bir tavan yapan, ayarını veren, onu yerden yukarı kaldıran, ona en güzel işleyişi, sistemi kazandıran Allah'ı anın. Ona secde edin, ona boyun bükün. Ve <gülüyor> ağtaşe وَاَخْرَجَ دُحَاهَا O ki yerin karanlığa bürünmesine o vesile olmuştur. O bunu yaratmıştır. Yani gecenin oluşması ve insanların dinlenmeye çekilmeleri Allah'ın muradıdır. Allah'ın yaratışıdır. Gecenin Rabbi Allah'tır. Geceyi yaratan Allah'tır Ve ahraca duhaha Geceyi de Gündüze çeviren Karanlıkları da aydınlığa çeviren Yine O'dur allah Teala öyle bir sistem koydu ki 24 saatin Bir kısmı Gece bir kısmı Gündüz Ve bu zaman içerisinde değişiyor Yazın bakıyorsun gündüzler daha uzun Geceler daha kısa Hikmeti var kışın geceler daha uzun, gündüzler daha kısa. Bunun da hikmeti var. Ve bu şekilde sürekli her gün gecenin veya gündüzün uzun, uzayıp kısalması değişiyor. Belirli bir, bir sistemi var. Bu sistemi yaratan yüce Allah'tır. Bunlar rastgele olmuş şeyler değil. Vel arza ba'de zalika dahaha. Allah ilk önce yeri yarattı. Daha sonra göğü yarattı. Göğü yarattıktan sonra tekrar yere yöneldi. Yerin güzelliklerini dizayn etti. Dağlarını, taşlarını, nehirlerini, diğer süsünü Allahü Teala dizayn etti. Ne zaman? Gök kubbeyi üzerine serdikten sonra. Bu ayeti kerimelerin, dizilişinden bu sıralama anlaşılıyor değerli kardeşlerim. وَاَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَهَا وَمَرْعَاهَا Onun su gözlerini, su kaynaklarını fışkırttı. Yani insanlık alemi dünyaya gelmeden önce, Adem dünyaya gelmeden önce Allah dünyayı insanların yaşayabileceği bir hale soktu. Kaynak sularını, kaynak sularını, nehirlerini, toprağını, ovasını, dağını, taşını, vadisini Allah Teala güzel bir şekilde var etti, yarattı. والجبال أرساها Allahu Teala dağları da dünya üzerinde, yer üzerinde bir çivi kıldı. Çünkü ilk yaratışımda dağlar yoktu. Hadis-i şerifte deve boğazlandığı zaman nasıl ki eti titriyorsa, vücudu titriyorsa dünya da o şekilde titriyordu. allah Teala onun dünyanın üzerine çiviler olarak dağları sapladı, dağları yarattı ve yer sakinleşti, sabitleşti, titremesi, sarsılması durdu. Bu hadislerde bu şekilde ifade ediliyor. Tabi daha detaylı anlatacağım ama vakit de yok, o yüzden tam detayına girmiyorum. Konuyla ilgili hadisler var, uzun. Konuya girersek çıkamayız. O yüzden önümüzdeki ders inşallah o hadisi de aktarırım. Meta allekum ve li'anamikum. İşte Allah yeri, göğü, yerdeki su kaynaklarını, yeşillikleri, tahıllarını, ağaçlarını, meyvelerini, sularını, ha, ne varsa size bir meta olarak, size bir mal, mülk olarak yaşayacağınız onunla hayatınızı sürdürebileceğiniz bir meta olarak bir nimet olarak hem size hem de hayvanlarınıza bir nimet olarak bunları var etti bu nimetleri var eden bizi bu nimetlere nail eyleyen yüce Rabbimizi tesbih ederiz ona sonsuz şükürler olsun Allah cümlemizi şükredenlerden eylesin azamlardan tuğyana düşenlerden eylemesin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين